935 numaralı konu Hazreti Ayşe ile Esma'nın giyim adabı Evet müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin hücresine gittim Bekle şu yırtığımı dikeyim de konuşuruz dedi Ey müminlerin annesi halka senin bu yaptığını söylersem senin cimri olduğuna kanaat getireceklerdir dedim Hazreti Ayşe aklını kullan, eskiyi giymeyen bir kimse için yeni yoktur dedi